Rap'in oldu cımbızla kelimeleri Mikrofonla damladı, alnından hakan kanteri Bazı dudaklar sigara kobasında kağıdın töresi yaz dedi Beyaz yaprakları karalarken kendini yedi bu laf hebesi Çak kibriti, gördüm onu Gasplarınıza hediye ettiğim çığlıklarımı noterde tasdip ettim Dünyanın cennetinden göç etti haykırışları En üzgün şarkılarıma sosta oldu gözlerin yaşları Ölü taklidi yapana dek saplanacak övdeme bıçakları Üçümdeki Mevlana dizeleriyle susturacak alçakları Biliyorum şarkılarımın eşini bulmanız kültür Küfür kaynaklı yazdıklarım yalanlı Koparın kulaklarınızı Şşş. Dün sesim kısımana dek rap yaptım Sanırım kayda almalıydım Düşmanlarıma ekmek attım Anlamlarıma anlam kattım Özürlerime sarıldım Saat 02.10 açım Çöl kumlarında pedal sallamak gibi eğilimim Rüyalarımda mutluyum şükür ki kendime köleyim Kabuslarına konun olsam fantazmaların tekler Ah siz bebekler göz kapaklarınız titrer Hayat baltalardan poldaş olmuş yere yeşil bir orman emmi Ben içinde aslanım Bildiklerimin gücüyle bilgiçlik tasla Senet sözümdür, adım imzadır Krallığına kral ya, halk ya, Tek bireyle üç adım, dislerini çatırdattım Tek beytte Bağatırvayn'ın dişlerini kırdım Aciz rapin omurgasını yıktım Küstahlığın dilini kesti jiletim Ön sıralardan alındı, cennete biletim Kendi yalanlarınıza inanmadığınızı gözlemledim Dürüstlüğünüzü özlemledim Şiirlerimin yaralı ruhunu çay misali Demledim, içtim cezalarımı çektim Büyük hatalar yolundan tepar geçtim Ben özgürlüğüm için yatırım yaptım Batıl inançlara batıl rhyme yazdım Kendi yalanlarınıza inanmadığınızı gözlemledim Dürüstlüğünüzü özlemledim Şiirlerimin yaralır ruhunu çay misali demledim Çektim cezalarımı, çektim büyük hatalar yolundan deparatarak atarak geçtim ben. Özgürlüğüm için yatırım yaptım Batılı Yatırım, yatırım. Yazdım her ya, serserilerle sürtüklerle pırlanta ve keşlerle paylaştım senelerce. Kesilmeyen beto alın sulaktırında döttüklerle ruhun kendi uçurumdan atarken dudaktınız. Ya, ya korolarım sessizliğ, armağanım sessiz kalanı gizli haykırışlarına taktım. Hayatımı cennet elçisi misali yaşadım tatlım. Yüzün elizi in peace huzur içinde atsın çocukluk günlerim, nostalji Okyanuslar mürekkebim, ağaçlarsa kalemim benim Bitmek bilmeyen şarkılarla ruhum şad olsun alemin Yüzde ellim, meleklerin, geride kalanın nefretin Biyolojik ay gazlardan hasarlı beynim, sen bileğin kararkın ırkın icadı hip hop beyaz çocuğun Hakimiyetinde elinde mikrofonum Söylemlerim yetersizse, kulaklarımla dinle arka fonu. Umarım gelmez ilham perilerimin sonu Serumun ustası yer altında yaktım umu Kendi yalanlarınıza inanmadığınızı gözlemledim Dürüstlüğünüzü özlemledim Şimdi Elleri yaralı ruhun. Denmedim. içtim cezalarımı çektim Büyük hatalar yolundan deparatarak geçtim Ben özgürlüğüm için yatırım yaptım Batıl inançlara batıl yazdım Kendi yalanlarınıza inanmadığınızı gözlemledim Dürüstlüğünüzü özlemledim Şiirlerimin yaralı ruhunu çay misali denmedim içtim cezalarımı çektim Büyük hatalar yolundan deparatarak geçtim Ben özgürlüğüm için yatırım Baktım batıl inançlara, batıl rhyme yazdım. Batıl batıl rhyme yazdım. Batıl batıl rhyme. Aa evet evet. Bu sözcüyü seviyorum, başarısız. İnsanın kaderi bu, hep böyledir. Başarısızlıktan başarısızlığa, basit birer taslaktan öteye gidemezsin. Hayat asla sahnelenemeyecek bir oyunun sonsuz tekrarından ibaret. <gülüyor> Boş versene bunu bile kendisi bulamamıştır Benim de bazen birkaç kendi düşüncem oluyor Ama insanlar onu benden hep çalıyorlar